Peygamber, Zeyd'in Ümeymen'den başka kendi yaşında ikinci bir eş almasını uygun gördü ve Cahş'ın oğlu Abdullah'tan güzel kız kardeşi Zeynep'i istedi. İlk önceleri Zeynep isteksizdi. Bunun için bir sürü geçerli nedeni de vardı. Zeynep bir Kureyşliydi. Fakat bu sebebi önev sürmesi inandırıcı olmadı. İki taraftan da saf Kureyşli olan annesi Ümeyme, esetli bir adamla evlenmişti. Zeyd'in Kureyş kabilesine evlat edinildiği hesaba katılmazsa, onun ailesinin kabileleri olan Beni Kerb ve Beni Tay, Beni Esed'e göre daha aşağı bir statüdeydi. Zeynep, Zeyd'le evlenmesini peygamberin istediğini anlayınca razı oldu ve evlilik meydana geldi. O sırada kardeşi Hamle de ile evlenmişti. Bundan kısa bir süre sonra Zeynep'in annesi Ümeyme, Medine'ye geldi ve peygambere biat etti. Peygamber ve kızları sevdeyle birlikte yeni yapılan evde oturmaya başladılar. Bundan bir ya da iki ay sonra Aişe'nin de artık evlenmesi gerektiği kararına vardılar. Küçük yaşından beri Aişe, anne ve babasının Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme hiç kimseye göstermedikleri sevgi ve saygıyı gösterdiklerini fark ediyordu. Ona bunun nedenleri de anlatılmıştı. O Allah'ın Resulü'ydü. Düzenli olarak ile ilişki içindeydi. Ve o, semaya yükselip tekrar yeryüzüne döndüğü için insanlar arasında seçkin bir adamdı. Onun görünüşü bile bu yükselişi gösteriyor ve sanki cennet zevklerinden bir şeyler iletiyordu. Onun mucize dokunuşunda bu zevk elle tutulur hale geliyordu. Herkes sıcaktan bayılırken onun elleri kardan daha serin ve miskten daha güzel kokulu oluyordu. Bunun yanı sıra o sanki ölümsüzmüş gibi yaşını göstermezdi. Gözleri parlaklığından bir şeyi kaybetmemişti. Siyah saçları ve sakalı hala gençliğin izini taşıyordu. Bedeni ise fil yılından sonra geçen 53 yılın sadece yarısını yaşamış bir adam olduğunu gösterecek kadar zinde görünüyordu. Ebubekir radıyallahu anh Bahreyn'den kırmızı, ince çizgili bir kumaş almıştı. Bundan Ayşe radıyallahu anha'ya düğün elbisesi diktiler. Bu elbiseyi giydirdiler. Annesi onu elinden tutup dışında ensardan bazı kadınların beklediği yeni evine götürdü. Onu şöyle selamladılar. Mutluluk ve iyilik dileğiyle her şey iyi olsun. Daha sonra onu peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına götürdüler. Kadınlar onun saçlarını tarayıp takılarla süslerken peygamber ayakta onları gülümseyerek seyretti. Diğer düğünlerinin aksine bu düğünde yemek vermedi. Tören mümkün olduğu kadar sadeydi. Bir kase süt getirilmişti. Peygamber kendisi içtikten sonra kaseyi Ayşe'ye uzattı. O utanarak reddetti. Fakat peygamber ısrar edince içti ve kaseyi yanında oturan kardeşi Esma'ya uzattı. Orada bulunanların hepsi de sütten içtiler. Daha sonra gelini ve damadı yalnız bırakarak hepsi evlerine gittiler. Ayşe'nin yaşamı üzücü bir olayla bölündü. Yesrib, Tüm Arabistan'da belli bir mevsimde yayılan ateşli humma hastalığıyla tanınırdı. Bu özellikle vahaya yabancı olanları yakalayan bir hastalıktı. Peygamber hummaya yakalanmamıştı. Fakat onun en yakın arkadaşları Ebu Bekir, azatlısı Amir ve Bilal hummaya tutulmuşlardı. Bir sabah Ayşe babasını ziyarete gitti ve üç adamı yarı baygın halde yatarken bulunca dehşete kapıldı. Babacığım nasılsın diye sordu. Herkes her sabah akrabalarına iyi günler diler ve ölüm onun ayakkabısının bağından daha yakındır. Ayşe babasının sayıkladığını zannetti ve amire döndü. Ölmese de ölüme çok yaklaşan amir de ona şiirle cevap verdi. O sırada Bilal hummadan kurtulmuştu fakat hiçbir şey yapacak gücü olmadığı için evin avlusunda yatıyordu. Buna rağmen konuşacak kadar gücü vardı şu sözleri söyledi. Ah, geceleyin bir daha uyuyabilecek miyim? Mekke dışında yetişen sümbül ve kekiklerin arasında. Mecenne sularından bir daha içip, Şame ve Tafil'i bir daha görebilecek miyim? Ayşe çok üzgün bir şekilde eve döndü. Ateşten akılları başlarından gitmiş bir halde sayıklıyorlar dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua etti. Allah'ım, Mekke'yi bize sevgili kıldığın gibi, Medine'yi de bize sevgili kıl.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 Bu olay hicretten 11 ay sonra meydana geldi. O zamandan sonra peygamber bir daha sefere katılmadı ve giden gruba elinde uzun bir sopanın ucunda beyaz bir bez taşıyan bir lider tayin etti. İlk yıl peygamber sadece muhacirlerden bir grubu akına gönderiyordu. Fakat 623 Eylül'ünde Cuma'lı lider Umeyye yönetiminde ve 100 silahlı adam eşliğinde zengin bir kervanın kuzeyden geldiği haberleri Medine'ye ulaştı. Umeyye her zaman için İslam'ın en azgın düşmanlarından biri olmuştu. Müslümanların saldırmak istemesinin diğer bir nedeni de ele geçirecekleri ganimetlerdi. Ticari eşyaların yaklaşık 2500 deveye yüklendiği söyleniyordu. Fakat sadece muhacirler 100 Kureyşli'ye karşı koyamazlardı. Bu yüzden Peygamber bu sefer yarısını ensarın oluşturduğu 200 adam gönderdi. Fakat bu kez de bilgiler yetersizdi ve yine hiçbir çatışma olmadı.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 Güneşin batmasıyla haram ayı olmayan Şaban ayına gireceklerdi. Fakat o zamanda düşmanlar haram ayla değil, haram bölgeyle korunacaklardı. Çünkü güneş batıncaya kadar bescid de Haram'a ulaşacaklardı. Bir müddet süren kararsızlıktan sonra saldırmaya karar verdiler. İlk attıkları okla Abdüşems kabilesinin müttefiki olan Kinde kabilesinden bir adamı öldürdüler. Hemen arkasından mahzumlu Osman'ı ve bir azatlı olan hakemi esir aldılar.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 Camide kıble, mihrapla yani Kudüs'e yönelik duvarın ortasına konan taşlarla belirlenmişti. Fakat şehir dışındayken kıble, güneş ve yıldızlara bakarak belirlenebiliyordu. Biz senin yüzünü çok defa göğe doğru, sağa sola çevirip durduğunu görüyoruz. Şimdi elbette seni hoşnut olacağın kıbleye çevireceğiz. Artık yüzünü de haram yönüne çevir. Her nerede bulunursanız yüzünüzü onun yönüne çevirin. Bakara suresi 114. Ayet Bunun üzerine mescidin Mekke'ye bakan güney duvarına bir mihrap yapıldı. Bu değişiklik peygamberi de memnun etmişti. O günden itibaren Müslümanlar beş vakit namazda ve diğer namazlarda yüzlerini Kabe tarafına çevirdiler. Bedir'e doğru. Ebu Süfyan ve arkadaşlarının aldıkları mallarla Suriye'den dönme zamanı gelmişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Talha ve Ömer'in kuzeni Said'i, Hanifler'den olan Zeyd'in oğlu,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 Bu yüzden peygamber gönderdiği gözcülerin dönmesini beklemeden yola koyulmaya karar verdi. Medine'ye vardıklarında muhacirlerden ve ensardan oluşan toplam 305 kişi olan bir ordu kurulmuştu. O sırada Medine'de eli silah tutan 77 muhacir vardı. Üçü hariç hepsi oradaydılar. Bunlardan biri peygamberin damadı Osman'dı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun hasta karısına bakmak için Medine'de kalmasını istemişti. Diğer ikisi de Talha ve Said'ti. Onlar Medine'ye vardıklarında ordu çoktan yola çıkmıştı. İlk konaklarında peygamberin kuzeni Zühre kabilesinden saat 15 yaşındaki kardeşi Ümeyr'i üzüntülü görünce ne olduğunu sordu. Korkuyorum dedi Ümeyr. Allah Resulü beni görür de çok küçük olduğumu söyler ve beni geri gönderir diye korkuyorum. Fakat ben gitmek istiyorum. Çünkü belki Allah bana şehadeti tattırır. Korktuğu başına gelmişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem orduyu düzene sokarken onu gördü ve çok küçük olduğu için Medine'ye geri dönmesini istedi. Fakat Umeyr ağlayınca peygamber kalmasına izin verdi. O kadar küçüktü ki, dedi Saad, kılıç kayışını kısaltmak zorunda kaldım. Üzerinde üç veya dört kişiyi taşımakta olan yetmiş develeri, biri Zübeyre ait olan üç de atları vardı. Beyaz sancak Musab'a verilmişti. Çünkü o savaşta Kureyşlerin sancaktarı olan Abdüdar sülalesindendi. Bu öncü kolun hemen arkasında peygamber yer alıyordu. Onu da biri muhacirleri, diğeri ensarı temsil eden iki siyah filama takip ediyordu. Bu filamalardan birini Ali radıyallahu an, diğerini evsli Sa'd İbni Muaz radıyallahu an taşıyordu. Peygamberin yokluğunda Medine'den namazları ama olan İbni Ümmü Mektum kıldıracaktı.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 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den güneye giden yoldan ayrılmış ve batıda Suriye'den Mekke'ye giden sahil yolu üzerinde yer alan Bedir'e yönelmişti. Ebu Sufyan'ı Bedir'de yakalamayı planlıyordu. Bu nedenle müttefikleri olan Cüheynelilerden onları iyi tanıyan iki adamı gözcü olarak gönderdi. Gözcüler Bedir kuyusunun üstündeki bir tepede konakladılar. Su doldurmak için kuyunun yanına geldiklerinde köyden iki kızın aralarında konuştuklarına kulak misafiri oldular.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 Suyun yanına geldiğinde köylülerden birine rastladı ve ona bir yabancı görüp görmediğini sordu. Köylü iki yabancının gelip tepede konakladıklarını ve su doldurup gittiklerini haber verdi. Ebu Süfyan onların konakladığı tepeye gitti. Gördüğü deve pisliklerini parçaladı. İçlerinde hurma çekirdekleri vardı. ''Tanrım'' dedi. ''Bu Yesrib'in yemi.'' ile geri döndü ve kervanı Bedir'i sol tarafına alıp deniz kıyısına doğru yöneltti.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 Fakat kesin bir şey söyleyemediler. Bunun üzerine peygamber onlara günde kaç hayvan kestiklerini sordu. Bazı günler dokuz, bazı günler on diye cevap verdiler. Peygamber buna karşılık şöyle dedi. O halde 900 kişiyle bin kişi arasındadırlar. Peki hangi Kureyş liderleri ordunun arasında? 15 tane isim saydılar. Bunların arasında şu isimler vardı. Abdüşemst'den iki kardeş Utbe ve Şeybe, Nefel kabilesinden Haris ve Tuayme, Abdüddar'dan kendi Farisi hikayelerini Kur'an'la karşılaştıran Nadir, Esed kabilesinden Hatice'nin üvey kardeşi Neyfel, Mahzum'dan Ebu Cehil, Cumahtan Ümeyye, Amir'den Süheyl. Bu önemli isimleri duyan peygamber adamlarını topladığında Mekke hayatının en iyi parçalarını sizin önünüze atıyor dedi. Bin kişilik güçlü Kureyş ordusunun haberinin Ebu Sufyan'a ulaşması uzun sürmemişti.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 Ordunun daha fazla ilerlememesi için bir neden daha vardı. Beni Muttalip'ten bir adamın, Cüheym'in gördüğü rüya veya hayal nedeniyle tüm kampı karamsarlık bürümüştü. Cüheym şöyle diyordu. Uykuyla uyanıklık arasında, yanında bir deveyle birlikte at üstünde bir adamın yaklaştığını gördüm. Atından indi ve Utbe, Şeybe, Ebul Hakem ve Umeyye, sonra adamın söylediği diğer kabile liderlerini de saydı, hepsi kılıçtan geçirilecek. Daha sonra dedi Cüheym. Devesinin göğsünü bıçakla yaraladı ve onu çadırların arasında koşması için serbest bıraktı. Kampta devenin kanı sıçramayan bir tek çadır kalmadı. Ebu Cehil Cüheym'in anlattıklarını duyunca sesinde zafer dolu bir havayla İşte Abdülmuttalib'in oğullarından bir peygamber daha dedi. Bir peygamber demesinin sebebi Haşim ve Muttalib'in oğullarının bir tek kabile olarak kabul edilmesiydi.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 Abbas İbni Şerik, müttefiki olduğu Zühre kabilesiyle beraber gelmişti. Şimdi ise onları Ebu Cehil'e kulak kasmamaları için ikna etmeye çalışıyordu. Zühre'lileri ikna etmeyi başardı ve hepsi Cuhfe'den Mekke'ye döndüler. Talip de adamlarından bir kısmıyla geri dönmüştü. Çünkü Kureyş'ten bazıları ona şöyle demişlerdi. Ey Haşimoğulları! Sizin şu anda bizimle olmanıza rağmen gönüllerinizin Muhammed'le birlikte olduğunu biliyoruz.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 Müslümanlar bunun Allah'tan bir yardım işareti olduğunu düşünerek sevindiler. Yağmur sayesinde insanlar zindeleşti, üzerinde yol aldıkları yel yel kumuysa yatıştı. Yağmur, Müslümanların solunda, Bedir'in aksi yönündeki akan kal tepelerine henüz tırmanacak olan düşmanları engelliyordu. Kuyuların hepsi önlerindeki eğimde sıralanıyordu. Peygamber geldikleri ilk kuyunun yanında konaklama emri verdi.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 Milattan sonra 623. Yani 17 Ramazan Hicret'ten sonra Şafakla birlikte Kureyş Akankal tepesine tırmandı. Onlar tam tepeye ulaştıklarında güneş yükselmişti. Peygamber onları süslenmiş atlar ve develer üstünde tepeden Bedir'e doğru Yeryel Vadisi'ne inerken gördü ve şöyle dua etti. Allah'ım işte Kureyş kibir ve gururla geliyorlar.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 Ve öldürülen müttefikin Amr'ın diyetini üzerine al. Hakim, savaşın en büyük nedenlerinden biri olan kan davası ve diyeti ortadan kaldırmak istiyordu. Çünkü nahlede öldürülen adamın kardeşi Amir, bu savaşa öcü almak için gelmişti. Utbe, Hakim'in dediklerinin hepsini kabul etti. Fakat onun gidip savaşa en çok isteyen Ebu Cehil ile konuşmasını istedi. O sırada orduya şöyle seslendi. Ey Kureyşliler! Muhammed ve arkadaşlarıyla savaşmak size hiçbir şeyi kazandırmayacak. Eğer onlarla savaşırsanız her biriniz bir diğerinin yüzüne, kardeşi, amcası veya yakın bir akrabasını öldürdüğü için nefretle bakacak. Bu nedenle geri dönün ve Muhammed'i diğer Araplara bırakın. Eğer onu öldürürlerse sizin istediğiniz yerine gelir. Eğer öldürmezlerse Muhammed ona karşı sabırlı davrandığınızı anlayacaktır.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 Cuma'nın lideri Umeyye de zorla İslam'dan döndüğünü söylettiği oğlu Ali'yi aynı nedenle savaş alanına getirmişti. Fakat kararsız olan Ali'nin aksine Abdullah'ın inancı çok sağlamdı. Kampın yakınındaki bir kayanın arkasına gizlenen Abdullah, karşıdaki Müslüman kampa kaçmanın bir yolunu bulmuştu. Oraya vardığında doğruca peygambere gitti. İkisinin de yüzü sevinçten parlıyordu. Abdullah daha sonra sevinç içinde iki eniştesi Ebu Huzeyfe ve Ebu Sabra'yı selamladı. Bedir Savaşı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem orduyu düzene soktu ve elinde bir okla her askerin önünde durup hem onlara moral verdi hem de safları düzene soktu. Çok geride kalan ensardan birine elindeki okla göğsünü hafifçe vurarak sıraya gir Sevat dedi. Sevat, ey Allah'ın Resulü canımı yaktın. Allah seni hak ve adaletle gönderdi. O halde karşılığını ver, dedi. Peygamber, kendi göğsünü açarak elindeki oku uzattı ve al, dedi. Sebatsa eğildi ve tam peygamberin kendisine vurduğu yerden öptü. Niye böyle yaptın, diye sordu peygamber. Sevat şu cevabı verdi. Ey Allah'ın Resulü! Gördüğün gibi düşmanla karşı karşıyayız. Seninle geçirebileceğim son dakikalar olabilecek şu anda. Sana dokunmak istedim. Peygamber onun için dua etti. Kureyş ilerlemeye başlamıştı. Fakat dalga dalga yayılmış olan kum tepecikleri arasında olduklarından daha az görünüyorlardı. Buna rağmen peygamber onların gerçek sayısını ve iki ordu arasındaki dengesizliği biliyordu. Ebu Bekir'le birlikte gölgeliğine döndü ve Allah'a vaat ettiği yardımı göndermesi için dua etti. Hafifçe uyukladı ve uyandığında, ''Neşelen ey Ebu Bekir, Allah'ın yardımı geldi.'' İşte Cebrail, elinde bir atla geliyor, savaş için hazırlanmış, dedi. Arap tarihinde birçok savaş, iki ordu karşı karşıya geldikten sonra tam çatışmaya başlanacağı anda son bulmuştu. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu kez savaşın olacağından emindi. İşte bu karşılarındaki ordu ona vaat edilen iki gruptan biriydi. Akbabalar babalar da savaşın kaçınılmaz olduğunu anlamış gibi iki ordunun da ölülerini yemek için kayalıklara tünemişlerdi. Kureyş'in hareketlerinden saldırıya hazırlandıkları anlaşılıyordu. Çok yaklaşmışlar ve Müslümanların yaptığı sarnıcın yakınına konaklamışlardı. İlk hareketlerinin sarnıcı ele geçirmek olacağı anlaşılıyordu. Mahzum kabilesinden Esvet diğerlerinin önüne geçti ve su içmek üzere ilerledi. Onun karşısına Hamza çıktı. İlk kılıç darbesiyle bacağını dizinin ortasından yaraladı. İkinci darbeyle de öldürdü. Onun arkasından hala Ebu Cehil'in alaylarına maruz kalan Utbe, safların önüne fırladı ve teke tek karşılaşmayı teklif etti. Ailenin şerefini yükseltmek için kardeşi Şeybe ve oğlu Velid onun iki tarafında yer aldılar. Bu meydan okumayı ilk kabul eden, ensardan, peygambere ilk biat eden altı kişiden biri olan Hazreçli Necar kabilesinden Av oldu. Avf'la birlikte kardeşi Muavviz de ileri çıktı. Medine'de Kesva, hicretin son konağını onların mahallesinde yapmıştı. Meydan okumaya karşı çıkan üçüncü kişi ise İbni Übey'i, peygambere nazik davranması için uyaran Abdullah İbni Revaha'ydı. ''Kimsiniz?'' diye sordu Kureyşliler. Adamlar cevap verince utbe, ''Siz soylusunuz ve bizim dengimizsiniz. Fakat bizim sizinle işimiz yok. Bizim meydan okuyuşumuz sadece kendi kabilemizden olanlara.'' dedi. Daha sonra Kureyş'in habercisi şöyle bağırdı. Ey Muhammed! Bizim karşımıza kendi kabilemizden uygun adamlar çıkar! Peygamber böyle bir şeye niyetlenmemişti. Fakat ensarın aceleciliği bu duruma sebep olmuştu. Bu nedenle peygamber en fazla kendi ailesinin bu savaşa sebep olduğunu düşünerek ailesinden üç kişiyi çağırdı. Meydan okuyanlardan ikisi orta yaşlı, biri gençti. Peygamber, kalk ey Ubeyde! Kalk ey Ali! ''Kalk ey Hamza!'' dedi. Ubeyde ordudaki en yaşlı ve en deneyimli adamdı. O da Abdülmuttalib'in torunu oluyordu. Ubeyde Utbe ile, Hamza, Şeybe ile, Ali de, Velid ile karşılaştı. Çarpışmalar uzun sürmedi. Kısa bir süre sonra Şeybe ve Velit yerde ölmüş bir halde yatıyorlardı. Hamza ve Ali ise yaralanmamışlardı bile. Fakat Ubeyde tam Utbe'yi yere düşürmüşken bacağına bir kılıç darbesi yedi. Bu üçlü bir mücadeleydi. Üçe karşı üç. Bu nedenle Hamza ve Ali kılıçlarını utbeye çevirdiler ve Hamza'nın kılıç darbesiyle utbe öldü. Daha sonra yaralı kuzenlerini geriye taşıdılar. de çok kan kaybetmişti. Kopan bacağının yarasından hala kan fışkırıyordu. Fakat onun sadece bir tek düşüncesi vardı. ''Ben bir şehit değil miyim ey Allah'ın Resulü?'' dedi. Peygamber ona yaklaştı ve ''Elbette şehitsin.'' cevabını verdi. İki düşman arasındaki durgunluk, Kureyş'in attığı bir okla bozuldu. Ok, Ömer'in azatlarından birine isabet etti. Adam ağır yaralı bir şekilde yere yuvarlandı. İkinci okta, sarnıcın başında su içmekte olan hazreçli genç, Harise'nin boynuna saplandı. Peygamber, adamlarına moral vererek şöyle dedi. Muhammed'in nefsini kudret elinde tutana yemin olsun ki, bugün mükafat umarak çarpışan ve öldürülen, geriye dönmeyip hep ilerleyen kim varsa... Allah onları cennete koyarak mükafatlandıracak. Onun söylediklerini duyanlar, uzakta olup da duyamayanlara ulaştırdılar. Hazreç kabilesinin Selime kolundan olan Umeir elindeki bir avuç dolusu hurmayı yiyordu. Allah, Allah diye bağırdı. Benimle cennet arasında şu adamların beni öldürmesinden başka bir şey kalmadı mı? Hemen elindeki hurmaları fırlattı ve emre hazır bir şekilde elini kılıcının üstüne koydu. Avf peygamberin yanında ayakta duruyordu ve kendisi ilk kabul eden olduğu halde birebir çarpışmada kendisinin kabul edilmemesi onu hayal kırıklığına uğratmıştı. Ey Allah'ın Resulü! Allah'ın kuluyla alay ettirmesinin sebebi neydi? Peygamber hemen şu cevabı verdi. Sen zırhsız bir şekilde düşmanların ortasına dalacaksın. Bunun üzerine af hemen giydiği zırhı üzerinden çıkardı. O sırada peygamber yerden bir avuç çakıl taşı aldı. Kureyş'e doğru... ''O yüzler harab olsun.'' diyerek fırlattı. Bunun onlara felaket getireceğinin farkındaydı. Daha sonra saldırı emri verdi. Onlara söylediği savaş çağrısı ''Ya Mansur Emit'' sözleri ağızdan ağza dolaşıyordu. Zırhsız olan Av ve Umeyr ilk çarpışanlar arasındaydılar ve öldürülene kadar mücadele ettiler. Müslümanlardan ölenlerin sayısı onların ölümü Ubeyde ve Kureyş oklarıyla ölen iki kişiyle beraber toplam beşi buluyordu. Müslümanlardan o gün dokuz kişi daha ölecekti. Bu dokuz kişinin arasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çok genç olduğu için geri göndermek istediği Sad'ın kardeşi Umayr de vardı. Onları siz öldürmediniz ama onları Allah öldürdü. Enfal Suresi 17. Ayet Bu sözler hemen savaştan sonra indirilen ayetin bir bölümüydü. Fırlatılan çakıl taşları ilahi yardımın tek örneği değildi. Kureyş'in karşı koyma gücünün en çetin olduğu bir anda müminlerden birinin kılıcı kırıldı. Caş ailesinin akrabalarından Ukkaşe adındaki bu adamın ilk düşüncesi gidip peygamberden başka bir silah istemek oldu. Peygamber ağaçtan bir sopayı ona uzatarak, Ukkaşe bununla dövüş dedi. Ukkaşe sopayı aldı, düşmana karşı salladığında sopa uzun, keskin bir kılıç haline geldi. Ukkaşe Bedir'de ve diğer savaşlarda bu kılıçla savaştı. Kılıca ilahi yardım anlamına gelen El-Avn adını verdiler. Müminler savaşırlarken yalnız değildiler. Çünkü Allah peygambere yardım vaat etmişti. Şüphesiz ben size birbiri ardınca bin melekle yardım edeceğim. Enfal Suresi 9. Ayet Allah meleklere de şu mesajı vermişti. Rabbin meleklere vahyetmişti ki, Şüphesiz ben sizinleyim. İman edenlere sağlamlık, güç ve metanet katın. Küfre sapanların kalplerine amansız bir korku salacağım. Öyleyse, ey Müslümanlar, vurun boyunlarının üstüne, vurun onların bütün parmaklarına. Enfal Suresi 12. Ayet Meleklerin inananlara yardımcı, kafirlere ise korku verici olarak var olduğunu oradaki herkes hissediyordu. Fakat çok azı onları görüp algılayabildi. Komşu Arap kabilelerinden iki adam savaştan sonraki ganimetlerden çalmayı ümit ederek bir tepede savaşın bitmesini bekliyorlardı. Üstlerinden bir bulut geçti. At kişnemeleriyle dolu bir bulut. Adamlardan biri o anda düşüp öldü. Yanındaki adam daha sonra şöyle dedi. Korkudan kalbi çatlamıştı. Sonunda Kureyşliler kaçmaya başladılar. Ebu Cehil kaçmaya çalışırken Af'ın kardeşi Muaz onu yere düşürdü. Ebu Cehil'in oğlu İkreme de Muaz'a hücum etti ve onu omzundan yaraladı. Muaz sağlam koluyla savaşa devam etti. Diğer kolu yanında sadece derisiyle bedenine bağlı bir şekilde sallanıyordu. Çok acımaya başlayınca Muaz eğildi. Kesik elini ayağının altına koyarak kendini yukarı doğru çekti. Yaralı kolu koptu. Muaz düşmanını takibe devam etti. Ebu Cehil hala yaşıyordu. Fakat Alf'in diğer kardeşi Muavviz onu yerde yatarken fark etti. Ve kılıcıyla öldürdü. Daha sonra o da avf gibi ilerledi ve öldürülene dek savaştı. Kureyşlerin çoğu kaçmıştı. 50 kadar Kureyşli ya savaş sırasında ya da kaçarken yakalanıp öldürülmüş veya ağır yaralanmıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarına şöyle seslendi. Haşimoğullarının ve diğerlerinin bizimle dövüşmek istemeden zorla buraya getirildiklerini biliyorum. Ve eğer yakalanmışlarsa öldürülmemeleri gereken birkaç isim saydı. Fakat ordunun çoğu zaten esirlerini öldürmek yerine fidye almayı tercih etmişti. Müslümanlardan sayıca fazla olduğu için Kureyşlerin geri dönüp tekrar savaşma ihtimalleri vardı. Bu yüzden peygamberi Ebu Bekir'le birlikte gölgeliğine çekilmeye razı ettiler. Ensardan bazıları da gözcülüğe başladılar. Saad İbni Muaz gölgeliğin önünde kılıcı havada bekliyordu. Arkadaşlarının esirlerle birlikte kendisine doğru geldiklerini görünce yüzünde bunu tasdik etmez bir ifade belirdi. Bu ifadeyi fark eden peygamber, Ey Saad, onların yaptıklarına galiba nefretle bakıyorsun, dedi. Saad, bunun doğru olduğunu söyledi ve şunları ekledi. Bu, Allah'ın putperestlere gösterdiği ilk yenilgi. Bu adamları diri görmektense öldürülmelerini tercih ederim. Ömer de Saad'la aynı fikirdeydi. Fakat Ebu Bekir, esirlerin er geç Müslüman olabilme ihtimalleri olduğu için serbest bırakılması taraftarıydı. Peygamber de onun görüşüne katılıyordu. Günün geç saatlerinde Ömer, gölgeliğe girdiğinde peygamber ve Ebu Bekir'i yeni gelen vahyin etkisiyle titrer bir durumda buldu. Gelen vahiy şöyleydi. Hiçbir peygambere, yeryüzünde küfredenlere karşı kesin bir zafer kazanıncaya kadar esir alması yakışmaz. Siz... Dünyanın geçici yararını istiyorsunuz. Oysa Allah size ahireti istemektedir. Allah üstün ve güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibidir. Enfal Suresi 67. Ayet Daha sonra gelen vahiy, esirlerin öldürülmemesi fikrinin Allah tarafından desteklendiğini belirtiyordu. Peygamber'e esirlerle ilgili bir mesaj da vardı. Ey Peygamber! Ellerinizdeki esirlere de ki, Eğer Allah... ''Sizin kalplerinizde bir hayır bilirse, görürse, size sizden alınandan daha hayırlısını verir ve sizi bağışlar. Allah bağışlayandır, esirgeyendir.'' Enfal Suresi 70. Ayet Bununla birlikte yaşamasına izin verilemeyecek bir adam vardı, Ebu Cehil. Genelde herkes onun öldürüldüğü kanaatindeydi. Peygamber cesedinin aranması için emirler verdi. Abdullah İbni Mesud, İslam'a diğer Mekkelilerin hepsinden daha fazla nefret gösteren bu adamın cesedini bulmak için bir kez daha savaş alanına gitti. Ebu Cehil önünde ayakta duran düşmanını fark edebilecek kadar yaşadı. Abdullah, Kabe'nin önünde ilk defa sesli olarak Kur'an okuyan adamdı. Ebu Cehil onu koruyan kimsesi olmadığı, annesi Zühre'nin bir müttefiki olan bir köle olduğu için Kabe'nin önünde kılıçla yüzünden yaralamıştı. Abdullah ayağını Ebu Cehil'in boynuna koydu. Ebu Cehil, küçük çoban, yeteri kadar yükseldin demek, dedi. Daha sonra savaşı hangi tarafın kazandığını sordu. Abdullah, Allah ve Resulü kazandı, dedi. Sonra başını kesip peygambere götürdü. Ebu Cehil, savaş bittikten sonra öldürülen tek Kureyşli lider değildi. Abdurrahman İbni Av, ganimet olarak aldığı zırhı taşırken, bineğini kaybettiği için kaçamayan Şişman Umeyye'ye rastladı. Yanında elinden tuttuğu oğlu Ali de vardı. Umeyye bir zamanlar arkadaşı olan bu adama, ''Beni esir olarak al, çünkü ben birden fazla zırha değerim.'' dedi. Abdurrahman bu teklifi kabul etti ve elindeki zırhı bırakarak onu ve oğlunu elinden tutup götürmeye başladı. Fakat o esirlerini kampa doğru götürürken, Bilal eski sahibi ve ona işkence eden adamı fark etti. ''Umeyye, küfrün başı, o yaşadıkça ben nasıl yaşarım?'' diye bağırdı. Abdurrahman onların kendi esirleri olduğunu hatırlattı. Fakat Bilal yine bağırmaya devam etti. ''O yaşadıkça ben nasıl yaşarım?'' Sinirlenen Abdurrahman ''Beni duymuyor musun ey kara kadının oğlu?'' diye bağırdı. Bunun üzerine Bilal müezzin olmasını sağlayan gür sesinin tüm gücüyle bağırdı. ''Ey Allah'ın yardımcıları! Küfrün başı Umeyye! O yaşadıkça ben nasıl yaşarım?'' Her taraftan adamlar koşuştu ve Abdurrahman'la iki esirin çevresini kuşattılar. Daha sonra bir kılıç çekildi ve Ali yere düştü. Fakat ölmedi. Abdurrahman, Umeyye'nin elini bıraktı ve ''Kendin kaçabilirsen kaç. Çünkü ben senin için hiçbir şey yapamam.'' dedi. Etrafını saran adamlar her iki esiri de öldürdüler. Abdurrahman daha sonraki yıllarda şöyle derdi. ''Allah Bilal'e merhamet etsin. Zırhlarımı kaybettim. Bilal de beni iki esir